243 numaralı konu, Hazreti Peygamber ile ashabının açlıktan karınlarına taş bağlamaları biz Resulullah'a aç olduğumuzu söyledik ve elbiselerimizi kaldırıp, karınlarımızın üzerine bağladığımız taşı gösterdik, Hazreti Peygamber de elbisesini kaldırdı, karnına bağladığı iki taşı bize gösterdi.